Bizlere peygamberini bildiren Kendisini bulduran Hidayet kandili olan Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ümmet olmayı, çera olmayı Pervane olmayı nasip eden Hazreti Allah'a hamdü sena olsun Ve onun Sırat-ı müstakim üzere Bize yolunu talim eden Rehber olan Dertlerimizin devası Gönüllerimizin sultanı Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salatü selam olsun Efendim Cenab-ı Hakk'a hamdü sena eyledik Zira her türlü şartta Cenab-ı Hak yine nasip eyledi Bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Bahsetmeye bizleri muvaffak eyledi Cenab-ı Hak inşallah Ahir ömrümüze kadar Resulullah Efendimiz'in neşesiyle Muhabbetiyle Sünnetiyle tazimiyle, metü senasıyla ve onun bizden razı olduğu müjdesiyle yaşamayı nasip eylesin. Dedik ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı saadetini okurken, yani sihir-i nebi işlerken, her ibadetin veya nafile ibadetin bir şekilde niyeti olduğu gibi, kalplerimizde hazır bulunması gereken bir niyet, saf bir niyetin olması gerektiği gibi, Aynı siyer okurken de kişinin bilmesi lazım gelir ki esas özü, her şeyi, cevheri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurundan yaratılmıştır insanı. Dolayısıyla okuduğu kainatın efendisi, alemlere rahmet olan Hazreti Peygamber ve en büyük alem olan insanlık alemi ve o insanlık aleminden bir şahıs olarak bir ferdin, Siyeri nebi okurken anlaması lazım ki Rahmetelil Alemin olan Efendimizin nurundan Yani kendi nurundan bahsediyor Kendindeki nuru Şerh etmeye çalışıyor Siyeri Nebi kişinin Kendi içindeki deruniyetindeki Bulunan Nuru nuru u çıkartmak için Vesile olmalı Yoksa tarihi malumat için okumak Sadra şifa olmaz Eskilerin tabiriyle Allah Teala'nın muhabbetine ve ilhamatına mazhar olması gereken kalbi açmaz. O kalp kapalı kalır. Bizlerin de gayesi bu muhabbeti biraz daha arttırmak, kalplerimizdeki bu muhabbeti söndürmemeye gayret etmek niyetiyle Siyer-i okuyoruz. Ve yine muhtaat olan veç ile birazcık baş kısmını uzatıyoruz ki, şu anda evlerinde Siyer-i Nebi olan kişiler, Peygamber Efendimizin hayatını, anlatan eser bulunan kişiler bizi dinlerken kütüphanelerinden bu kitabı bulsunlar ve bizim kaldığımız konulardan, mevzudan bizi takip etmeye gayret etsinler ki neticede anlattığımız şeyler rivayet ve büyüklerin topladığı eserlerden bir nakil mahiyetindedir. Dedikten sonra yine her zaman yapacağımız hatırlatmayı hatırlatıyoruz, tekrar söylüyoruz daha doğrusu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz herhangi bir zaman diliminde dünyaya gelip de öylece peygamber olmuş bir zat değildir. Çünkü itikad olarak İslam dininin ve imanın inanç manzumesinde ve çerçevesinde biliyoruz ki zaten peygamberlik müessesesi daha ruhlar alemindeyken seçilir. Peygamberimizin bir özelliği daha var ruhlar dahi yaratılmadan evvel Hazreti Peygamber, peygamberdi. Ne buyurmuştu saadetle? Ol fahri alem, Adem daha su ile çamur arasındaydı, su ile toprak arasındaydı, ben Rasuldüm, yani insandım demedi, Rasuldüm dedi, zira kitap sahibiydi ve şeriatı vardı. Hocam, hep aynı şeyi tekrarlayıp duruyorsunuz. Biraz da başka şeyler tekrarlasak, yani azizim ve kıymetli dinleyicilerim, en çok göz ardı edilen yer burası. Bu bir. İkincisi tekrar söyleyeceğim. Bunlar sofranın ekmeğin suyu. konulması olmaz. Şimdi iki Cihan Serveri Efendimizin hayatı saadetinden devam ediyoruz. Ve pe bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tekrar Valide-i Muhteremesi Hazreti Amine Validemize ikinci kere getirilişi. Hatırlarsanız Halime Validemizin yanında tekrar bir müddet daha kalmıştı süt annesi olarak aynı zamanda hem eğitimi yani lisani açıdan fasih bir lisanla konuşması e, niyetiyle oranın havasının ikliminin daha müsait olması ve böylece çocukluktan gençliğe geçerken veya çocukluk yıllarında hali sababetinde eski tabirle bulunduğu senelerde sadıklı sıhhatli olması için amine validemiz hem de Halime'nin gözyaşı dinsin diye tekrar Halime validemize iki cihan serveri Efendimiz'i emanet etmişlerdi. Şimdi o müddet de doldu. Bundan iki sene sonra aşağı yukarı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tekrar annesinin yanına gelecektir. Şimdi kıymetli dinleyicilerimize Mustafa Efendi siz metinden Elimizdeki herhangi birkaç tane şu metin olabilir mesela. Eyvallah. Okuyalım hem de mevzumuz devam etmiş olsun. Nebi-i Muhterem Efendimiz, Süt Annesi Halime tarafından, annesi Hazreti Amine'ye teslim edildiğinde, 4 yaşını bitirmiş, 5 yaşına ayak basmıştı. Takvim yaprakları, miladi 575 yılını gösteriyordu. Aziz annenin kalbine, henüz evliliklerinin ilk aylarında, Ebedi aleme göç eden kocası Abdullah'ın ayrılık acısı ızdıraptan bir yumak gibi oturmuştu. Bu ızdırabı az da olsa hafifleten tek teselli kaynağı vardı. Biricik oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Amine olanca şefkat ve muhabbetiyle nur yavrusunu sarmaya çalışıyor. Onu babadan yetim kalışın da acısı bu şekilde hatırlatmamaya gayret ediyordu. Peygamber Efendimiz Mekke'deki mütevazı evin ışığıydı, bereketiydi, gülüydü, huzur ve sevinciydi. Bu küçük yaşta bile annesine yardım etmekten asla geri durmuyordu. Hele temizliğe dikkat edişine aziz annesi hayrandı. Evet müminin vasıflarından ayrıca çocuklarımızda da olması gereken bir haslet, hilmiyet gibi, merhamet gibi hasletlerden bir tanesi bir müminin çocuğu, Fıtraten temiz olduğu gibi öyle bir aile terbiyesi ve fıtratındaki güzelliğin de doğru gittiğine işaret onun temizliğidir. Çocuğun temizliğinde bir sakatlık var ise muhakkak yediği kursağındaki ekmekten etrafındaki arkadaşa veyahut ondaki bir baş gösteren yanlış bir fiile harekata işaret vardır. Detaylara girmiyoruz fakat muhakkak ki anne babalar da dinliyor veya genç kardeşlerimiz de dinliyor küçük çocuğun temizliği ihmal etmesi şimdi bugün de psikolojik olarak ruhi olarak ruhi olarak demek yanlış esasında yani tebabet çünkü ruha bakmıyor. Tebabet ruha baksa ilminin dışına çıkmış olur çünkü. Ruh işi ayrıdır. O dini ahkam üzere yürüyen ahlakçıların işidir. Manevi sahanın işidir ruh. Fakat psikologlar falan diyorlar ya Hani kafatasının içerisinde bulunan et parçasına böyle tekabül eden, karşılayan bazı sinyaller, elektrikler görüyorlar ya. İşte akıl şuradan geçiyor, şurada bir şey yandı, bak herhalde bu göz, herhalde kulağın bağlı olduğu yer burası diye bir şeyle meşgul oluyorlar ya. İşte o beyindeki sıvının azalması, çoğalmasından tutun da kişinin muhitinden efendim, çocukluğunda aile içerisindeki şefkate, merhamete veya şiddete işaret eden unsurlara kadar... İnsanı götürür. Çocuğun temizliği. Çocuk fıtraten salim ise, toparlıyorum. Fıtraten salim ise, mutlu ise ve akdi muvazenesinde bir bozukluk yok ise, o fıtratından gelen özellikle temizliğe doğru meyleder. Pis olan şeyden içtinab eder, kaçınır. Ama onun muhiti pisliğe alıştırdıysa, anne baba taharet vesaire falan bilmiyorsa, farklı pis lokmalar yediriyorsa hem maddi hem manevi çocukta da bu pislik olarak pis halli olarak zuhur eder arz edebiliyor muyum efendim burada müellif iki Cihan Serveri Efendimizin güzelliklerine ve annesi valide muhteremesi tarafından ki olan gönül hoşuna işaret ederken veciz de bir şey yapmış güzel de bir tavır yapmış o da şu Şuraya kadar okuduğumuz satırlar kıymetli Mustafa kardeşim hepsi birer Salatü selam hükmünde. Ey Allah, Bunu göz ardı etmesin kıymetli dinleyiciler. O annesinin nuruydu. Gözünün bebeğiydi. Tertemiz bir insandı. Çok temizliğine dikkat ederdi. Hepsi sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem hükmündedir. Ondan bahsediyor çünkü. Onu methediyor. Mutahhar diyor. Tahir diyor. Arz edebiliyor muyum? Mahbub diyor meveddet, mahabbet her türlü vasfını anlatıyorsunuz. Bunların hepsi o Allah Resulü'ne salatu selam demektir. Arz edebildim mi efendim? Eyvallah. Dolayısıyla ya konuyu uzatmış şuradan hemen sadede girse de ne olacak ilerisinde okuyacağız gibi bir e, zihinde geçen şeyler olabilir. İşte dedik ya baştan niyeti düzeltmek lazım. Biz şu anda Resulullah'a salatu selam etmekle meşgulüz. Heh, bunun yanında tarihi malumatı da alıyoruz. Ama o ikinci planda. Eyvallah. Evet. O sadece annesine karşı değil, tanıdıklarının hepsine karşı yardımsever ve hürmetkar idi. Arkadaşlarının yardımına koşmaktan zevk alırdı. Bu sebeple arkadaşları da onu sever, sayar ve kendisiyle gezip dolaşmaya adeta can atarlardı. Şimdi kıymetli dinleyicilerimizin adeta bendenizde şu anda bu satırları dinlerken sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem dediklerini işitir gibi. Şu satırları dinlerken isabetli yapıyorlar, çok isabetli bir iş yapıyorlar. Niyetleri düzelmiş demek ki. Evet, evet Cenab-ı Hak peygamberlik yüksek ve kutsi vazifesiyle memur edeceği Resulünü böylece en güzel şekilde büyütüyor ve en güzel surette terbiye ediyordu. Evet, e, bundan sonra iki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pederi adisi, muhterem pederleri babaları Hz. Abdullah'ın kabrine gidişleri var istiyorsanız orayı da okuyun daha sonra hem bu kabir ziyareti hakkında hem alemi cemali intikal ettikten sonra amine validemizin kabri şerifi hakkında birkaç tane tespitimiz olacak Eyvallah. ama biz istiyorsanız araya kadar eee Hazreti Abdullah efendimizin kabir ziyaretinde işlemiş olalım. Kainatın efendisi 6 yaşında. Bu sırada Hazreti Amine'nin içine Medine'yi ziyaret arzusu doğdu. Maksadı Abdülmuttalib'in annesi tarafından kendilerine dayı gelen Adi bin Necar oğullarını görmek hem de orada metfun bulunan Bahtiyar kocasının kabrini ziyaret etmekti. Bu maksatla hazırlıklar yapıldı. Günü gelince Mekke'den biricik oğlu ve dadısı Ümmü Eymen'le birlikte hareket etti. Amine'nin alemi şen ve neşeli olması lazım gelirken bilakis hüzünle kaplıydı. Sanki bir daha bu mukaddes beldeye ve bu saadet güneşinin doğuşuna sahne olan mübarek eve kavuşmayacakmış gibi tekrar tekrar dönüp Mekke'ye bakıyordu. Mevsimin en sıcak günlerinde yaptıkları yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye vardılar. Efendimizin dayısı oğullarından Nabiga'nın evine indiler. Hazreti Amine bu evin avlusunda bulunan aziz kocasının kabrinin başına gözyaşları içinde yıkılı verdi. Gözyaşları Hazreti Abdullah'ın kabrinin toprağını bol bol suladı. Peygamber Efendimiz de ilk defa Ruhunda yetimliğin acısını bu manzara karşısında duydu. O da muhterem pederinin kabrine damla damla gözyaşı serpti. Sanki bu damlalar Hazreti Abdullah'a bir gül demeti yerine takdim ediliyordu. Onu hıfz himaye eyleyen, her türlü sefih, her türlü alçak duygudan onu muhafaza eden Hazreti Allah yine öyle yaptı. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i İnsanlığa yakışır bir merhametle Bir çocuktan beklenecek Hem şefkat Hem de ancak bir büyükten Beklenebilecek bir teenniyle Kabrinin başında ağlaması Hadisesi var Nefsi yedi kudreti elinde olan Hazreti Allah'ın Hazreti Fahri Alem Efendimiz Hali sababetinde dahi Gösterdiği merhamet Şefkat teenni ve edep ölçülerine uygun bir şekilde kabir ziyareti yapıldı. Gözyaşı lazım tabii. Muhakkak cennete de gitse bizim sevdiklerimiz, gittikleri yer çok güzel bile olsa bizim gözümüzün hakkından dolayı, biz onları göremediğimizden dolayı bir tahassür, bir hasret yaşamamız insani bir özelliktir, hissi bir hadisedir ve çok da tabidir. Bunun harici tabiidir. Evet. Bunu şimdi böyle bir kısacık e, girizgah olarak nakletmiş olalım. Aradan sonra devam edelim mi? Ondan sonra hem e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'deki diğer hallerini ve Eyvallah. hem de Amine Vahidemizin vefatlarını, irtihallerini beraberce inşallah konuşalım. Fatih abi kaldığımız az evvel sonuna geldiğimiz bölümde Peygamber Efendimizin Medine'ye gelişleri ve Yani orada şunu vardı. vurgulamaya çalıştık birazdan da bağlayacağımız yer o kabir ziyareti göçmüş bir insanın arkasından ağlamak gözyaşı dökmek kabri başında bulunmak gözyaşlarını oraya akıtı vermek bunlar Allah'ın razı olmadığı fiiller değil öyle olsaydı onu her hadiyle himaye eden Hz. Allah buna da müsaade etmezdi çünkü o 40 yaşında peygamber olmadı o ruhlar aleminden evvel peygamberdi, peygamber olmuştu ve hal sababeti ki ameliyat hadisesini de okuduk melekler tarafından ameliyat edilen kalbinde, şirke, hasede, fıtraten tabi şartlar icabı veyahut madde olarak günah işlemeye müsait olan her madde veya maddenin menbaı sökülüp atılmış vaziyetteyken o kabir başına geldiğinde Allah'ın razı olduğu bir şekil ve fiille kabir başında ağladı ve tahassürünü muhabbetini göstermiş oldu çünkü o insan hatta en güzel insandı buraya bir tespit yapıyoruz yani hoca hala demek istediğini diyemedi var bir şey saklıyor bir şey söyleyecek ama nedir açık açık konuşmuyor diye düşünenler biraz daha sabretsinler Evet. Medine'de geçirdikleri tatlı günlerinin birinde peygamberimiz dadısı Ümmü Eymen'le kaldıkları evin kapısı önünde oturuyordu. Oradan geçen ruhani kıyafetinde iki Yahudi birden dikkatlerini onun üzerine diktiler. Burada benim bir itirazım olacak ruhani kıyafet noktasında. Hani bizim ruhi lezzetimize Telezzüzümüze maneviyatımıza Ait bazı kıyafetler vardır Onlar bizim ruhumuzda bir şey çağrıştırır Ruhani Rahuti bir havası var deriz Fakat başka elbiseler bizde Hatta Başkalarında bile O ruh halini hareket ettirdiğini Zannetmiyorum Belki taasut diyebilirsiniz buna Elbise Onlara ait bir elbisedir yani Ruhla ne alakası var Arz edebiliyor muyum yani ruhla meşgul oldukları için hususi bir elbise giyiyorlarsa buna da aklım ermez hani hijyenik olsun falan ruhla meşgul oluyorlar aman üstüne dikkat etsinler işte. cisim barındırmıyor mesela. öyle bir elbiseymiş ki olmadığına göre ruhani elbise ve kıyafet veya ruhanilik gibi ruhbani diyebilirim ruhani ayin ruhani falan gibi tabirler Tuhaf geliyor bana neyse bunu bir tespit olarak hani niye söylüyoruz bunu? Bunlar geçer okunup geçildiğinde bu sözler de tasdik ediliyor gibi anlaşılır. Anlaşılmasın diye öyle yapıyoruz esasında. Belki tam da hangi noktadan itiraz ettiğimizi ifade edemiyoruz belli sebeplerden dolayı <gülüyor> ama neticede bu itiraz oraya şerh olarak düşürsün. Evet. Peygamberimiz bu bakışlardan rahatsız olmuş gibi içeri girdi. Yahudiler geçip gitmediler ve Ümmü Eymen'e yaklaşarak sordular. Bu çocuğun adı nedir? Ümmü Eymen onları tanımıyordu. Bakın şimdi bir hususiyeti daha arada kaynıyor gibi ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendine has bir mahçupluğu var. Haya sahibi. Birisi öyle alelade bir şekilde... O harikulade insana baktığında o bakışın hafifliğinden ve ziyade nazardan dolayı hani bir genç kızın diyor sahabiden birisi. Genç kızın hiçbir erkeği görmemiş bir kızın mahcubiyeti gibi hatta daha da mahcup. Hayal sahibi. Rahatsız oluyor nazardan. Hemen orayı terk ediyor. Evin içine doğru avdet ediyorlar. Bunun üzerine art niyetli olabilirler ihtimalini göz önünde bulundurarak niçin soruyorsunuz dedi. Evet Ümmü İmel'e soruyorlar bu içeri giren çocuk kim falan diye Ümmü İmel'e validemizde herhalde bir kötülük yapabilirler. Belki başka bir niyetleri vardır düşüncesiyle niye soruyorsunuz ne münasebet diye onlara karşılık veriyor. Adamlar itimat telkin eder konuştular. Bizim tanıdığımız bir çocuğa benziyor da onun için sorduk. Lütfen söyler misiniz onun adı nedir? Ümmü Eymen davranışlarından ve konuşmalarından pek korkulacak kimseler olmadığı kanaatine varınca onun adı Ahmet'tir dedi. İki Yahudi bu cevap üzerine aradıklarını bulmuş gibi birbirlerine tebessümle baktılar. Sonra içlerinden biri Ümmü Eymen'e yalvardı. Ne olur? Onu buraya biraz çağırır mısın? Ümmü Eymen tekrar tereddüde kapıldı. Neden, niçin istiyorlardı. Fakat adam bu tereddüdü şu sözleriyle izale etti. Bizler dedi, iyilikten başka bir şey düşünmeyen insanlarız. Kimseye zarar vermeyiz. Allah, Allah, evet. Allah için onu seviyoruz ve senden çağırmanı istiyoruz. Ümmü Eymen arzularını reddetmedi. İçeri girdi. ''Biraz sonra peygamberimizle birlikte çıkıp geldi. Peygamberimizi görür görmez iki Yahudi de yerlere kadar eğildiler. Sonra da sevgi ve hürmet karışığı bir eda içinde Efendimiz'e yaklaştılar. Ve Onu tepeden tırnağa süzdüler. Sonra sırtını açtılar, baktılar. Her ikisinin heyecan ve hayretleri gözlerinden okunuyordu.'' Birisi diğerine şöyle dediğini ümme duydu. İşte bu çocuk bu ümmetin peygamberidir. Bu şehir de onun hicret edeceği yerdir. Bu memlekette çok şiddetli savaşlar, hicretler ve büyük işler olacaktır. Bu sözlerinden sonra ikisi de uzaklaşıp gittiler. Yine rivayete göre Resul-i Ekrem Efendimiz yüzmeyi bu ziyarete esnasında Beni Neccar Kuyusu denilen suda öğrenmiştir. Ne acayip, daha evvel de söyledik. Yani sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi daha hali sabavetinde hicret edeceği yurda kadar biliyorlar Yahudiler. Fakat ne acayiptir. Çok affedersiniz, bir merkep yükü kitap okuduğu halde hala peygamberi 40 yaşında peygamber olmuş bir adam olarak gören insanlar var. Bu ne acayip, ne anormal bir durumdur. Belki de Elif ruhani kıyafeti derken nefsaniyetten uzak olanların müşahede edebileceği ruh sahiplerinin bunu görebileceğini mi bize ifade etmek istedi? Kim midir? Belki de onu kastetti. İki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'yi hicret edecekleri evvelden malum. Çünkü Neticede gelecektir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rıhlet anı Vuslat anı yaklaştığı zaman Cebrail aleyhisselam Onun hususi Bazı Sualler e, Arz edecektir Onlardan bir tanesi de Ya Resulallah Senin sevdiğin yerde mi Ruhunu kabzetsinler Yoksa Allah'ın sevdiği beldede mi? Bunun üzerine iki cihan serbede Efendimiz Habib aşık olmanın, sevmenin ve sevilmenin en güzel şeklini ifade eden ve aşıklığın vücutsuzluk yani maşuku için her şeyini feda etmek olduğunu bizlere bildiren Allah Resulü bu husustaki isteğini dahi maşukuna teslim ederek onun sevdiği yerde olsun buyurmuşlar. Bunun üzerine ruhu mübarek Pâk cesedinden ruhu Medine'de alınmış ve o şekilde iade edilmiştir. Şöyle der büyükler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'yi çok seviyorlar. Doğdukları yer olması hasebiyle bilemiyoruz. Daha birçok sebepten dolayı Allah Teala da ta ezelden Hicret edeceği peygamberine Sevdiği beldeyi işaret ederek Oraya hicret ettiriyor Derler ki Allah'ın sevdiği yerde Sevgilisi Hazreti Peygamber Peygamberin sevdiği belde de Allah'ın beyti vardır Tam aşık maşuk Alakasına göre taksimat Dolayısıyla Medine-i Münevvere he, etrafta şöyle bir yer var. En kestirme yer Medine. Hadi bir Medine'ye gidelim gibi düşünülüp telakki edilecek yer değildir. Medine'ye gideceği ta ezelden Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle bellidir. İtiraz olmaz ama yere basan veyahut yere basan tabiri de yanlış ya. Senetsiz konuşmadığımızın alakası da yine ayeti kelimelerden bulunabilir. Senediğimiz orasıdır. Allah Teala hicete müsaade ettiğini ve Medine'ye gidişi ayet-i kerimesiyle bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerin sonradan olma değildir. Demek ki ezeldi bunlar malumtu. Evet. Hazreti Aminenin ebedi aleme göçü. Hazreti Amin'e kainatın efendisi olduğuyla Medine'de bir ay kaldıktan sonra Mekke'ye dönmeye karar verdi akrabalarıyla vedalaşarak şehirden ayrıldılar. Çöl seccadesinde üç yolcu, Hazreti Amine, Şanlı Evladı ve Ümmü Eymen. Hepsinin de mana aleminde bir başkalık vardı. Aziz anne ve şerefli evladının ruhlarını, ayrılık ve hasret rüzgarı dalga dalga dövüyordu. Henüz genç yaşta ve evliliklerinin ilk aylarında, Ebedi aleme yolcu ettiği kocasını hatırlayan Hazreti Amine'nin gözleri oluk oluk su akıtan bir pınarı andırıyordu. Resul-i Kibriya Efendimiz de aziz annesinin bu gözyaşlarına dayanamıyor, o da ışıl ışıl ağlıyordu. Damla damla akan gözyaşları rahmet yağmuru gibi elbisesini ıslatıyordu. Henüz yolu yarılamışlardı ki Hazreti Amine aniden rahatsızlandı. Peygamberimiz ve Ümmü Eymen'i bir telaş kapladı. Gittikçe şiddetini artıran hastalık karşısında ne yapabilirlerdi? Ebva köyü yakınlarında bir ağacın gölgesinde konaklamaktan başka ellerinde çare yoktu. Hazreti Amine'nin dizlerinden güç kuvvet çekilmişti ve kendisini tutamayarak aniden yere yıkılıverdi. Üstünü örttüler. Hazreti Amine hastalığın şiddeti içinde ter döküyor sevgili peygamberimiz ise onu kaybedeceği ve annesiz kalacağı endişesi içinde gözyaşı akıtıyordu. Sanki her şey kendileriyle birlikte lal kesilmişti. Yerde ses yok, gökte sükut hakimdi. Hazreti Amine yerde halsiz bir şekilde yatıyordu. Bir ara peygamberimiz kendini toparlayarak nasılsın anneciğim diye sordu. Yani tabi bunları her kesimden insanların okuyacağını düşünerek e, şahsileştiriyoruz Biraz kendimize benzeterek bazı şeyleri yansıtıyoruz Ama bir ara peygamberimizin kendini toparlaması gibi bir tabiri Ben deniz sakir görüyorum Burada e, herhangi bir sözü ve if ifadeyi tenkit etmek tarzında konuşmuyoruz Ne demek? Peki nasıl denecek efendim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah Teala sekinetini tam bir şekilde indirdiğinde peygamber kendini toparlayarak tabiri pek hoş olmasa gerek. Değil mi? Eyvallah. Yani seccade gibi çölü seyrettik. Kainatın lal kesilişini çok güzel anlattık. Kainatı lal kesmiş çölü seccade yapmışken Peygamber Efendimiz'i toparlayan bir adam yapmak sakir düştü biraz. Hazreti Peygamber'e de sekinetini Allah indirdi. Değil mi? Bunlara hmm. dikkat çekilsin diye tenkidini yapıyoruz. Evet. Gönlü şefkat hazinesi anne, biricik yavrusunun üzülmesini istemiyordu. Şiddetiyle kıvranıp durduğu hastalığının ağır olduğu hissini uyandırmamak için, "İyiyim canım oğlum, bir şeyim yok diye cevap verdi. Bu birkaç kelimelik konuşmadan sonra da kendinden geçti. Artık hastalık konuşacak takati dudaklarından çekip almıştı. Bir ara su dediği işitildi. Yaydan fırlayan o kızıyla peygamber efendimiz aziz annesine suyu yetiştirdi. Hazreti Amin'e suyu içti. Su kabıyla birlikte ciğer paresinin yumuşacık ellerini de tuttu. Gözlerini açtı. Efendimizin nur saçan simasına doya doya baktı ve ve ellerini bir anne şefkatiyle okşadı. Kainatın efendisi bir ara annesini biraz doğrultup başını kucağına aldı. Gözlerinden akan mübarek yaşlar annesinin omuzlarına nisan yağmuru gibi düşüyordu. Hazreti Amine kendisini yakalayan hastalıktan kurtulamayacağını artık anlamıştı. Son olarak güneş gibi parlayan nur yavrusunun yüzüne ayrılık ve hasretin verdiği duygu içinde baktı. Ellerini doya doya kokladı ve dilinden şu cümleler döküldü. Ey dehşetli ölüm okundan, Allah'ın yardım ve ihsanıyla yüz deve karşılığında kurtulan zatın oldu. Allah Allah, Hazreti Amin'e bari demiş, aynı zamanda hem yüksek bir ruha sahip. Zaten belli de, bir de bu yüksek ruh birçok insanda belki olsa da, Allah nasip etse de, o ruhi yüksekliği sözle ifade herkese nasip olmaz. Amine Validemizi daha evvel anlatmıştık. Ebu Kubeys Tepesi'nde Dolunay'ı, Bedri Tağım'ı seyretmek ve onun şiirler söylemek üzere toplanan kadınlar Hz. Amine Validemiz geldiğinde artık yarış bitti çünkü Amine geldi meclise diyerek Amine Validemiz'in okuyacağı şiirlere iştiyakla rahmet ederler ve artık Amine Validemiz şiir okurmuş. İfadenin güzelliğine bakın bunlar niye güzel? Son anında bile o metin halini o nezaketini ve zarafetini kaybetmeyen bir anne. Ölümün şiddeti sanki ona bir gül bahçesine girermiş gibi bir eda bir güzellik bahşediyor ki bu sözleri zikredebiliyor, bu sözleri söyleyebiliyor. Nasıl diyor? Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Lütfen baştan adın mısınız onu? Kıymetli dinleyicilerimiz dikkat etsinler. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla yüz deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Amin. Eğer rüyada gördüklerim doğru ise, sen celal ve bol ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına helal ve haramı bildirmek üzere peygamber gönderileceksin. Sen, ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni milletlerle birlikte devam edip gelen putlardan, putperestliklerden koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Yaşlanan herkes zeval bulur. Her şey fanidir, gider. Evet, ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda Hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum Diyelim Diyelim Ve kıymetli dinleyicilerimizle Biz Hazreti Amine Vademizin Hazreti Peygambere Metü Sena meyanında olan Bu güzel sözlerini Aradan sonra tekrar dinleyip Biraz üzerinde konuşalım Eyvallah Fatih abi Hazreti Amine'nin e Şeyler çok güzeldi yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin validesi Hazreti Amine annemizin O rühret anında Peygamber Efendimiz'e söylediği Sözleri yine Metü Sena kabidinden Ve o meyanda düşünerek isterseniz şöyle bir defa daha Okuyalım Sonra Peygamber Efendimiz'in Ona Yaptığı gösterdiği muameleyi Ve bizim göstermemiz gereken Hürmeti bir defa daha zikredelim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 Peygamber Efendimizin aline, yani ailesine, yani evladına, babasına, annesine ve nurlu silsileden Allah Teala hiç şirk koşmamış bir aileye de salat ve selam ediyoruz. Namazını kılan her mümin bir şekilde Peygamber Efendimizin ehrine, ailesine de salatü selam etmekte. Bu yer Ebva denilen yer Mekke ile Medine arasında bir yer Aşağı yukarı Medine'den 100 km 80 km uzaklıkta bir yer Ebva'ya bugün gidemezsiniz Gidemezsiniz çünkü Ebva bilinse bile Ziyaret için gidildiğinde Sizi geriye döndürecek geriye dönmenize sebep olacak bir engellemeyle karşılaşırsınız. Çünkü Hz. Peygamber Efendimiz'i tanımayanlar, Hz. Peygamber Efendimiz'i araba gönderilmiş bir zat olarak bilenler, bir zamanda İslam'ı sadece bir zamanda yaşanan din zannedenler, Hz. Peygamber'le İslam başladı zannedenler, sanki hepsi bir araya gelmiş bazı yerlerde çöreklenmiş kalmışlar Amine Validemizin kabrine gitmek istediğinizde bırakın o kabre gitmek Ben bendeniz çokça şahit oldum maalesef Ebba'ya gider misin diye herhangi bir taksiye dolmuşa sorduğumda yallah diyor konuşma sen ne konuşuyorsun diyor. git diyor evvayı biliyor musun diyorum evvayı bilmiyormuş gibi hareket ediyor fakat tabi insan vücut dili diyorsunuz ya hem nisanlı bildiğiniz hem de vücudu, vücut dini tanıdığınız bir toplum olduğu için ne demek istediğini anlıyorsunuz yani benim başıma dert açma oraya gidilmez niye çünkü zannediliyor ki Hz. Peygamber 40 yaşında peygamber oldu yani ne demek istiyorsun hoca? Şunu demek istiyorum. Veya şunu demek istiyorlar. Onu nakletmeye çalışıyorum. Hz. Amine validemiz güya onlara göre iman etmemiş sayılıyor. Dolayısıyla o peygamberin annesinin kabine gitmek onlar için beyhude bir fiil gözlerinde. Bunu bir insanın düşünebilmesi için böyle düşünebilmesi için en önce bir kere insan olmaması lazım hem okuyacak hakkında Allah'ın lanet ettiği tebbet yedâ ebî lehebî ve tebbe diye Allah'ın lanet ettiği bir ebî lehebî sadece Peygamber Efendimiz doğduğunda sevinip köresini azat edip git ona yardım et dediği o fiili hürmetine Hazreti Peygamber'e geçtiği bu kadarcık bir hizmeti yüzü hürmetine Pazartesi günü Ateşin topuklarına kadar indirildiği Üzerindeki cehennem azabının dahi kaldırıldığı Bu kadarcık hizmete binaen Allah'ın lanetlemesine rağmen Böyle bir zatın üzerinden Kalktığı hadisi şerifini kabul eden insanlar Böyle bir dürriyektayı Böyle alemlere rahmet bir anneyi ona henüz imar etmemi sayacak kadar beyinsizler. Bunun altında yatan ne? Bunun altında yatan, Allah peygamberini diğer dinlerin, diğer din adında gözüken şeylerin, hepsinin mütemmimi, mükemmeli, mahlukatında en mükemmeli olan, Hz. Peygamberi göz ardı etmeye çalışmaktır. Esas altında yatan oyun budur aradaki zıtlıkları arttırarak hani onların böyle peygamberi varsa bizim de şöyle peygamberimiz var gibi fırkacılığı nifakı arttırmak üzere yapılmış bir fiildir. Çünkü onlar böyle bir peygamberin annesine gidip valideyi muhteremesine hürmet gösteren bir mümin tayifesinin birçok şeyi sorgulayabilecek bir kıvama geleceğini çok iyi bilmektedir. İşte ta başından beri diyoruz ya, Siyer-i Nebi'yi okumak mesele değil. Papağan gibi ezberlemek de mesele değil. Fakat ruhu anlamak ve hangi niyetle okuyacağımızı bilmek, o işte gerçekten mesele bu. Hazreti Amin'edir. Valide-i Muhteremedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nesli pakinden hiçbir zaman müşrik ve müşrike gelmemiştir. Hele hele validesi ve babası Hazreti Abdullah, Hazreti İbrahim'in getirdiği Hanef dini üzere, Hanif dini üzere tevhid inancındadırlar. Hiçbir zaman puta tapmamışlardır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin annesi olmaları hasebiyle de her türlü hürmete layıktırlar. Allah mekanını cennet eylesin Süleyman Çelebi'nin. Ne diyor? Amina Hatun, ol Muhammed Anesi, ol Sadef'ten doğdu, ol Nur Danesi veya ol Dür Danesi. Dür Danesi demek eşi benzeri bulunmayan inciye Dür, Dürri Yetim diyorlar. Hazreti Abdullah'ın yetimi olarak dünyaya geldi ya, fe emmel yetime felâ takhar ayeti kerimesinin bir manasında bu diyor müfessirler. Yetim veyahut daha evvel elem yecidke yetimen fe'âve senin yetim buldu da barındırmadı mı? derken oradaki yetimin bir manası da sadece babayı kaybetmiş insan değil. eşi benzeri Bulunmayacak derecede Hangi Efendim istiri diye bunu kundaklamış Hangi soydan Hangi soptan Böyle bir cevher zuhur etmiş Akılsız erdiremeyecek Derecede büyük Eşi menendi olmayan inciye Dürri yetim diyorlar O da diyor ki ol Sadef'den doğdu Ol dür danesi Bir taneydi o eşi benzeri yoktu. Öyle bir inciydi diyor. O inciyi dünyaya bahşeden Allah Teala'nın rahmiyetinin rahmi-mâderde tecelli ettiği Hazreti Amine'ye selam olsun. Ruhaniyetleri şu konuşmamızdan haberdar olsun. Amin. Ve fatihalarımız, dualarımız onun mübarek annesine de olsun. Zira Bazen bir kişiye kendinizi kabul ettirmek için onun akrabasıyla iyi geçinirsiniz. Hele hele o kimse ailesine ehemmiyet veren bir insansa onun annesinin sözü geçtiği, annesinin sevildiğini bildiğiniz takdirde annesine veya ailesine müracaat edersiniz. Bazen o kişiye ulaşmak için. Biz Ya Rabbi şu saatte Hz. Amine Validemize de Fatihalar okuyarak bu programı nihayet erdireceğiz. Ve ümit ediyoruz ki ol fahri alem sebebi hikati alem sebebi icadı alem rahmetellil olan Hz. Peygamber annesine duyduğum muhabbet ve meveddet vesilesiyle bizim okuduğumuz Fatihalardan kendisine yaklaşmayı da bize vesile eder kendisine yaklaşmayı da bize nasip eder dolayısıyla şimdi güzel kardeşlerimize kıymeti dinleyicilerimize toplanın da hep beraber Ebu'a'ya gidin Hz. Amine'yi ziyaret edin orayı iyice karıştırın demiyoruz fakat bu gerçeği fark etsinler ziyaret ettikleri Hz. Peygamber'in valide-i muhteremesinin şu anda kabrinin ziyaret edilemediğini hatta yerle bir edildiğini bilsinler istedik. Ve Hazreti Peygamber'i anlamak için niyetin ve itikadın ne kadar önemli bir rol oynadığını da zikretmek istedik. Bunu arz etmek istedik. Evet. Vaktimizin sonlarına yaklaştık abi. Ee, son olarak belki de O zaman e, Defni Valide-i defniyle beraber bu konuyu nihayet erdirelim. Eyvallah. Acıklı ve adeta istikbalden haber veren bu sözlerinden sonra Hazreti Amine'nin gözleri daldı ve ruhunu orada Yüce Allah'a teslim etti. Yer Mekke ile Medine arasında bulunan Ebva köyü. Tarih Miladi 576 Sevgili peygamberimiz ile ve Eymen adeta dilleri tutulmuştu konuşan sadece kainatın efendisinin gözyaşlarıydı Ümmü Eymen bir ara kendisini toparladı ve aziz yavrunun gözyaşlarını sildi sonra da bağrına basarak teselliye çalıştı çok sever Ümmü Eymen validemizi de İkici Han Efendimiz çok sever onu gördüklerinde annecimin yadigarı diye onu tartif edermiş çok severmiş ...ve herhangi bir isteği olduğunda da... ...hiç reddetmezmiş. Evet. Üzülme, ağlama canım Muhammed'im dedi. İlahi kadere karşı boynumuz kıldan incedir. Can da onun, mal da. Hepsi bize emanet. Emaneti nasıl vermişse öyle de alır. Yani ümitsizliğe düşmek yoktur. Bak Allah peygamberi bile... ...anne babadan mahrum bir şekilde yetişmiş. İnsan annesini babasını kaybetmek... Veya annesinin babasının kendi yolunda olmadığını düşünerek Tembellik etmemeli Bedbin görüşlü olmamalı Ümidi kesmemeli Allah'ın yar ve yardımcısı olduğunu bilmeli Bu bir İkincisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bizim var zannettiğimiz zahiri bütün kuvvet yardımlardan Adeta yoksun bir şekilde davasını muhabbetini ortaya koymuş ve yaymıştır bu bizler için bir anne desteği bir baba desteği olan bizler için bir muhit desteği olan bizler için esasında kaçacak açık kapı bırakmıyor sadece ve sadece kendi mesuliyetimizi bilerek dost olmaya gayret etmemiz icap ediyor evet vakitler olduğu için çok kısa olarak e, arz etmiş oldum Evet. Sevgili peygamberimiz derin bir iç çektikten sonra ben de biliyorum onun hükmüne her zaman boyun eğerim fakat anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür o yüzü tekrar göremem diye üzülüyorum dedi Sonra da derhal kendini toparladı ve gözyaşlarını silerek Ümmü Eymen'e haydi o emaneti sahibine teslim etti Biz de onun naaşını toprağa teslim edelim rahat etsin dedi Toprağa defnedelim demiştir. Toprağa teslim etme tabiri yoktur. Orijinalinde de yoktur. Ama tabi bizler anlayalım diye öyle bir ifade kullanılmış. Evet. Dünyanın en bahtiyar annesi Hazreti Amine'nin cesedini orada toprağın bağrına tevdi ettiler. Ruhu ise kainatın efendisini bağrından çıkardığı için kim bilir ne kadar yükseklerde meleklerle bayram ediyordu. Annesiz kalan Dürri Mekke'ye götürmek vazifesi dadısı Ümmü Eymen'e düştü. Dürri yetimi açıklamış olmakta isabet etmiş oldum. Eyvallah. Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz hemen intikal etmiştir mevzuya. Ümmü Eymen yol boyunca ona annesiz kaldığını hissettirmemek için elinden gelen gayreti esirgemedi. Onu öz evladıymış gibi bağrına bastı ve teselliye çalıştı. Öyle hiç hüznünü belli etmeden böyle bir güzergah, yolculuk esnaındaki arkadaşlık gibi, kendisi de haşinleşir olarak, retifeler yaparak, neşeli bir şekilde, o ölüm halini, anını, unutturmaya gayret eder bir tarzda. Yolculuk edecektir, arkadaşlık edecektir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hiçbir kimsenin zerre kadar hizmetini unutmayan, tebessümle bakışını hiçbir zaman unutmayan, o vefa abidesi olan Hazreti Peygamber, sonra bu esnadaki, yolculuk esnaındaki güzellikleri hatırlayacak ve o vefa borcunu her fırsatta veya o vefakarlığı her fırsatta Ümmü Eymen Validemize gösterecektir. Efendimiz de adeta onu bir anne kabul ederek, anne diye çağırırdı. Daha sonraları da her gördüğünde ise, Annemden sonra annem diyerek iltifatta bulunuyordu. Evet. İstiyorsanız e, burada mevzuyu ısırlayalım. Eyvallah abi. E, bu arada insan olduysa affolsun. Zira ağzımdan biraz rahatsızım. Belki kıymetli dinleyicilerimiz fark etmişlerdir. Cenab-ı Hak kalplerimizde müstetir olan hayırlı muradatımızı bizlere ihsan etsin. Amin. Ve kalplerimizdeki hayırlı muradlarımıza en başta kendisine kul olmak ve Habibine ümmet olmak zevkini Cenabı Hak nakşetsin. En büyük muradımız olarak bunu bizlere lütfetsin. Amin. Ve Cenab-ı Erhamur Rahim olan Hazreti Allah her geçen gün Peygamber Efendimizin nurunu ve muhabbetini Bizde, kalbimizde, evlerimizde, çocuk, çocuğumuzda, etrafımızda her sahada ziyade eylesin Muhabbeti ziyade eğleyerek muhabbetsizliği izale eylesin Kalplerimizde aşkullah ve aşk Resulullah artarak her türlü ucubat şeytaniyeye ve nefsaniyeye garip olsun İçimiz dışımız pürnül olsun. Cenab-ı Hak'ta dualarımızı ağzı duaya layık kişilerin duasına ilhak ile müstecap buyursun.